Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saide dinleyenler Riyazu Salihin hadis kitabımızın 292. babı konumuz erkeğin kadına özenmesinin yasaklanması. Konuyla ilgili hadisler Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselam kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etti. Karşı cinsi özenip ona benzemeye çalışan kişi Allah'a isyan etmiş olur. Ancak doğuştan gelen bir hastalık sebebiyle bu tür eğilimlere sahip olanlar Tedavi için gerekeni yaptıkları ve iffetlerini koruyup harama girmedikleri sürece bu hallerinden dolayı lanete müstahak olmazlar. Bir başka rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam, Hiçbir zorunluluk olmadan kadın gibi giyinen erkeğe ve erkek gibi giyinen kadına lanet etmiştir. Çünkü cinsler arasındaki duygusal yapı bozukluğu çoğu kez giyim kuşamı taklit ile başlamaktadır. Yine Ebu Hureyre anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdur rivayet edilmiştir. Cehennemliklerden Dünyada henüz görmediğim iki grup vardır. Biri sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven zalim bir topluluk. Diğeri de giyinik oldukları halde gerek tavır ve davranışlarıyla gerek dar ve şeffaf giysileriyle çıplak sayılan hem kendileri günaha yönelen hem de başkalarını isyankarlığa özendiren ve yukarı doğru topladıkları saçları yüzünden Başları deve hülgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar cennete giremedikleri gibi cennetin çok uzak mesafeden hissedilen kokusunu bile duyamayacaklardır. 293. Bab, şeytana ve kafirlere özenip onlara benzemeye çalışmanın yasaklanması. Câbir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sol elinizle yemeyin. Zira minleri doğru yoldan uzaklaştırmak için çalışan şeytan ve onun çağdaş temsilcileri sol eliyle yiyip içer ve yandaşlarına da kendi kültür ve yaşam tarzlarının bir göstergesi olarak bunu emrederler. Sağ elle yiyip içme insanın yaratılışına en uygun davranış olduğu halde onlar bunun yobazlık ve gericilik, sol elle yemen ise çağdaşlık ve medeniyet göstergesi olduğunu iddia ederler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz hastalık, yaralanma, solaklık gibi bir maziret olmadıkça kesinlikle sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan sol eliyle yiyip içer. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Yahudi ve Hristiyanlar günahtır diyerek saçlarını boyamazlar. Siz onlardan farklı davranın yani onlar gibi saç boyamayı günah görmeyin. Saç ve sakalınızı istediğiniz zaman siyah haricindeki dilediğiniz bir renge özellikle de kına ile boyayabilirsiniz. 294. bab saç boyama yasa. Cabir bin Abdullah radiyallahu an anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebubekir Bekir sıddıkın babası Ebu Kuhafe'yi saçı sakalı bembeyaz olmuş ve birbirine karışmış bir halde Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna getirdiler. Resulullah onun bu pejmürde halini görünce Saçını sakalını düzeltip boyayarak onun bu halini değiştirin fakat siyah boyadan kaçının çünkü saç ve sakal ancak düşmana karşı güçlü ve heybetli görünmek amacıyla siyaha boyanabilir. Ayrıca simsiyah saç ve sakallar bu yaşlı adamın üzerinde pek eğreti durur onun şekline şemaline hiç yakışmaz buyurdu. 295. Bab Saç Tıraşı ile ilgili yasaklar Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle diyor Peygamber aleyhisselam Hristiyan din adamlarının adeti olan ve kaza denilen tıraş şeklini Yani başın yan taraflarının tıraş edilip üst kısmının kakül şeklinde bırakılmasını yasakladı Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor Peygamber aleyhisselam bir gün başının bir kısmı tıraş edilmiş, bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü. Bunun üzerine ya başın tamamını tıraş et ya da tamamını bırak buyurarak çocuğun ailesini bu tarz tıraştan men etti. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Muhtes savaşında şehit düşen babam Cafer bin Ebu Talib'in ailesini 3 gün yaz süresi tanımıştım. Sonra onların yanına geldi ve kardeşim Cafer için bugünden sonra artık ağlamayın buyurdu. Daha sonra bana kardeşimin çocuklarını çağırın dedi. Ve hemen bizi toplayıp getirdiler. Biz kendimizi annelerini kaybetmiş kuş yavruları gibi hissediyorduk. Peygamberimiz bana bir berber çağırın buyurdu. Gelen berbere söyledi o da bizim saçlarımızı tamamen tıraş etti. Ali radıyallahu an şöyle diyor: Peygamber aleyhisselam kadının saçlarını kökünden keserek tıraş etmesini yasakladı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur: Haç veya umre için ihrama giren kadınların ihramdan çıkmak için saçlarını kökünden tıraş etmelerine gerek yoktur. Sadece Ucundan kısaltmaları yeterlidir. 296. bab peruk takmanın, dövme yaptırmanın ve süslü görünsün diye dişleri törpületmenin etmenin haram oluşu ile ilgili. Nisa suresi ayet 117-119'da Rabbimiz buyuruyor. Müşrikler Allah'ın varlığını ve kudretini kabul etmekle birlikte onu bırakıp isteklerine boyun eğdirebilecekleri bir takım Dişi ilahlara ve sembollere tapıyorlar. Ve aslında serseri bir şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. Halbuki Allah şu sözlerinden dolayı şeytanı rahmetinden kovup lanetlemiştir. Kullarından bir kısmını kendime kul edip onlardan öcümü alacağım. Onları saptıracak boş ümitlerle oyalayıp duracağım. Onlara emredeceğim sahte tanrılara, adanmışlığın sembolü olarak hayvanların kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim Allah'ın yaratıklar için koyduğu fısrat kanunlarından çiğneyerek varlıklara yüklediği temel özellikleri ve onların asli fonksiyonlarını değiştirmeye çalışacaklar. Söz gelimi kadın erkeğe, erkek kadına benzetilecek. Doğal yöneliş ve iş güdüleri saptıracak yetenekleri ve organları yaratılış gayelerinin dışında kullanıp çarpık ilişkilere girecekler. Böylece yaratılış kanunlarına ve bu kanunların amaç ve hikmetine aykırı eyleti bir hayat tarzı ortaya koyacaklar. Oysa ki kim Allah'ı bırakır da kendisine şeytanı bir rehber ve dost edinecek olursa kesinlikle zarara uğramış demektir. Esma radıyallahu anh demiştir. Bir kadın peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü yakalandığı çiçek veya kızamık gibi bir hastalık sebebiyle kızımın saçları döküldü onu daha yeni evlendirmiştim. Başına başka bir kadının saçından yapılmış peruk taktırabilir miyim diye sordu. Peygamber aleyhisselam hayır. İnsan saçından yapılmış peruk takana da Taktırana da Allah lanet etmiştir buyurdu Hümeyt bin Abdurrahman rivayet ediyor Muaviye radıyallahu an Hac yaptığı sene Medine'de bir Zabıta memurunun elinde bulunan bir tutam takma saçı alarak Mescid-i Nebevi'deki minberden halka şöyle seslenmiştir Ey Medine halkı alimleriniz nerede bu tür çirkin işleri niçin önlemezler? Ben Peygamber Aleyhisselam'ın bu tür saçlardan halkı men ederek kadınları bu tür şeyleri kullanmaya başladıkları zaman İsrail oğulları bunu yasaklamadıkları için helak olmuşlardır buyurduğunu işittim. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam saçlarına Saç ekleten ve ekleyen, dövme yapan ve yaptıran kadınlara ve erkeklere lanet etmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Dövme yapan ve yaptıran, yüzünün tüylerini yolan, kaşlarını incelten, Güzel görünsün diye dişlerini törpüleyip seyrekleştiren, Bu gibi müdahalelerle Allah'ın yarattığını bozup değiştiren kadınlara Allah lanet etsin demişti. Bir kadın Kur'an'da bu tür yasakların bulunmadığını dolayısıyla bunları yapanlara lanet etmenin ağır bir ifade olduğunu söyleyerek Abdullah bin Mesud'u eleştirince Abdullah peygamberin lanet ettiğine ben neden lanet etmeyim? Üstelik bu Allah'ın kitabında da vardır. Allah Celle Celaluhu peygamber ne verirse onu alın sizi hangi şeyden sakındırırsa ondan da Uzak durun buyuruyor dedi. 297. Bab Beyaz Kılları Yolma Yasağı Abdullah bin Amr radiyallahu Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Saç ve sakalınızı boyayabilirsiniz fakat beyaz kılları yolmayın. Zira o beyaz saç mahşer günü Müslümanın nuru olacaktır.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 Ebu Katade radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz küçük abdest bozarken erkeklik uzvunu sağ eliyle tutmasın ve sağ eliyle temizlenmesin. Ayrıca bir şey içerken kabın içine solumasın. 299. bab Tek ayak ile gezmenin kerahatı Ebu Hureyre radiyallahu anhtan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz tek ayakkabı ile dolaşmasın ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhtan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Herhangi biriniz ayakkabısının bağı koptuğu zaman onu onarınca kadar tek ayakkabıyla gezmesin. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam insanın dengesini kaybedip düşmesine neden olabileceği için bir kimsenin ayakkabısını ayakta iken giymesini yasaklamış ve oturarak giymeyi tavsiye etmiştir. 300. Bab ateşin yanar halde bırakıp uyuma yasağı Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Gece uyuyacağınız zaman evlerinizde ister ısınma, ister aydınlanma amacıyla yakılmış olsun yanar halde ateş bırakmayın. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkı ile birlikte yanmıştı. Durum Peygamber aleyhisselama haber verildi. Bunun üzerine Peygamberimiz Size birçok yararları olan bu ateş aynı zamanda sizin düşmanınızdır. O halde uyumadan önce onu mutlaka söndürün buyurdu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Yatmadan önce kapların ağzını kapatın, tulumları bağlayın. Kapıları kapatın ve kandilleri söndürün. Çünkü şeytan gibi sinsice gelen haşerat, yılan, çıyan gibi tehlikeli ve zararlı hayvanlar bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Fakat bunları açık bırakırsanız evinize ve kaplarınıza girip size zarar verebilirler. Eğer herhangi biriniz kabının üzerine bir tahta parçası koymaktan ve besmele çekmekten başka bir çare bulamazsa, hiç olmazsa bunu yapsın. Kandilleri de mutlaka söndürsün. Çünkü fareler yanmakta olan kandili devirerek ev içindekilerle birlikte yakabilir. 301. Bab Söz ve davranışlarda tekerlüfe kaçmanın yasaklanması. Konu ile ilgili saat Suresi Ayet 86'da Rabbimiz buyuruyor. De ki ben bu tebliğime karşılık sizden herhangi bir şahsi çıkar veya bir mükafat beklemiyorum. Ve çok iyi bilirsiniz ki ben liderlik hırsıyla sahde iddialar peşinde koşan, sahip olmadığı özelliklerle dikkat çekmeye uğraşan, özentili yapmacık hareketlerle kendisini ortaya koymaya çalışan kimselerden değilim. Aranızda geçirdiğim bir ömür ve tebliğ ettiğim bu eşsiz kitap bunun en açık delilidir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle diyor. Babam Ömer bin Hattab derdi ki bize tekellüf yasaklandı. Yani faydasız ve gereksiz şeylerin peşine düşüp zaman ve emek harcama, altından kalkamayacağı konulara dalıp, kafa yorma ve boş yere başkalarının zamanını alma, bilmediği halde sorulan bir soruyu biliyormuş gibi yakıştırma cevaplar vermeye çalışma gibi tavır ve davranışlar bize yasaklandı. Bize her zaman ve her konuda mu'tedil ve sade davranmamız olaylara bizi ilgilendirdiği kadar yaklaşmamız, özentisiz iddiasız davranan kimseler olmamız emredildi. Tabi'un alimlerinden Mesruk diyor ki Abdullah bin Mesut radiyallahu yanına gitmiştik. Bize şunları söyledi. Ey insanlar bir konuda bilgisi olan bildiğini söylesin. de Allah bilir desin. Çünkü insanın bilmediği konuda Allah bilir demesi de bir ilimdir. Yüce Allah peygamberine şöyle buyuruyor. De ki ben bu tebliğime karşılık sizden herhangi bir şahsi çıkar Veya bir mükafat beklemiyorum Ben liderlik hırsıyla sahte iddialar peşinde koşan Sahip olmadığı özelliklerle dikkat çekmeye çalışan Ve sahte peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Ve mütekellifin zümresinden değilim Aranızda geçirdiğim bir ömür ve ze tebliğ ettiğim bu eşsiz kitap bunun en açık delilidir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <gülüyor>